ona gerçekte uslama ulamlarıyla karşılaştırılınca o kadar yüksek görünür ki yalnız onu düşünür, yalnız ondan söz eder. Yüzlerini sayar onu. Alelade insan onu benliğinde düzlemeye, zayıflatmaya çalıştığı zaman sıkıntılıdır bu yüz. Düşünce ölümü incelediği zaman da ürperti. O da bilinci oyunsuzdan ayırmaz.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 Göründüğü bu altüst olmuş dünyada Ariyane'nin tanrısal gizlere götüren ipini bulmaya çalışır. Ariyane'nin tanrısal gizlere götüren ipini bulmaya çalışır. Şestov'da tek düzeli hayranlık veren koca bir yapıt boyunca durmamacasına aynı gerçeklere doğru uzanarak,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 Bilginin doncuğanıdır. Takma adları çelişkileri çoğaltır. Şu alaycı tinselcilik kitabı olan baştan çıkarıcının günlüğüyle birlikte erdem konuşmalarını yazar. Avuntuları ahlaki, her türlü rahatlık ilkesini yatsır. Yüreğinde duyduğu Budike'nin acısını uyuşturmayı aklından bile geçirmez. Tam tersine, uyandırır onu, çarmıha gerilmekten hoşnut bir çarmıha gerilmişin umutsuz sevinci içinde, parçası parçasına bir şeytan. Parçası parçasına bir şeytan olanı kurar, açık görüşlülük, yatsıma, güldürü.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 başka bir düzlem, yöntem düzlemi üzerinde Harsel ile olgucular da dünyayı çeşitliliği içinde yeniden kurar. Aklın yükseltecek gücünü yatsırlar. Dinsel evren alabildiğine alabildiğiniz zenginleşir onlarla. Bir gül yaprağı, bir kilometre taşı ya da bir insan eli, aşk, istek ya da çekim yasaları kadar önemlidir. Düşünmek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 Mutluluk ve akıl isteğini duyar içinde. Uyumsuz, insanın çağrısıyla dünyanın akla uymaz susuşu arasındaki bu karşılaştırmadan doğar. İşte bunu unutmamalı. İşte buna dört elle sarılmalı. Çünkü bu yaşamın bütün sonucu bundan doğabilir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 bir kararın uyumsuz olduğu kanısına da bu kararı olayların buyurduğu bir kararla karşılaştırırsak vararız.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 bir kopuştur. Karşılaştırılan öğelerin ne birinde ne de öbüründedir. Karşılaştırılmalarından doğar. Öyleyse akü düzleminde uyumsuzun insanda da böyle bir eğitilemenin eğlet bir anlamı varsa eğer dünyada da olmadığını, ortak varlıkların da bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdilik onları birleştiren tek bağdır. Bu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 Bütünüyle tinsel görünen açık bir olgu vardır. İnsanın her zaman kendi gerçeklerinin pençesinde olduğu. Kimi gerçekleri benimsedikten sonra onlardan bir daha kopamaz insan. Ödemek de gerek biraz. Uyumsuzun bilincine varmış kişi ayrılmaması ile bağlanmıştır ona.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 uyumsuz, umudun karşıtı olarak benimsenirse, Cestov için varlıklı düşüncenin uyumsuzu varsaydığı ama onu yalnız dağıtmak için tanıtladığı görülür. Düşüncenin bu inceliği acıklı bir hokkabaz oyunudur. Öte yandan Chestov, uyumsuzu alışılmış ahlaka ve mantığa karşı çıkardıktan sonra onu gerçek ve kurtuluş diye adlandırır. Demek ki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 yalnız uyumsuzun görünümünün ve öz niteliğinin bunu haklı kılıp kılmadığını soracağım kendi kendime. Bu noktada bunun böyle olmadığını biliyorum. Uyumsuzun özü yeniden ele alınınca, Kierkegaard'ı esinleyen yöntem daha iyi anlaşılır. Dünyanın akla aykırılığı ile baş kaldırmış uyumsuz özlemi arasında dengeyi sürdürmüyor. Gerçek uyumsuzluk duygusunu oluşturan ilişkiye saygı göstermiyor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 Hele ilk gençliğimde. Adam olmak için neler vermezdim. Altı ay içinde olsa, bende eksik olan bir beden ve yaşamın fizik koşulları. Başka yerde yine aynı adam, birçok yüzyıllar içinde geçip geçmiş, uyumsuz insanın, uyumsuz insanın yüreğinden başka birçok yürekleri canlandırmış, büyük umut çığlığını, kendi çığlığı yapar. Ama...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 Ne var ki, burada benim isteğime karşılık verilmiyor. Bu coşturucu içlilik de aykırılığı gizleyemiyor benden. Öyleyse başka yana dönmek gerek. Kierkegaard bağırabilir. İnsanın ölümsüz bilinci olmasaydı, her şeyin temelinde, karanlık tutkuların girdabında, büyüklü küçüklüğü, gerekli gereksiz her şeyi oluşturan, kaynayıp dalgalanan vahşi bir güçten başka bir şey bulunmasaydı,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 bilgi konusuna biçim vermez. Kesinlikle görür yalnız. Dikkat eylemidir. Berksan'ın bir benzetmesini kullanmak gerekirse, bir resim üzerine dikilen bir projeksiyon aracına benzer. Buradaki aradaki ayrım, bir senaryo bulunmaması, ardarda gelen tutarsız bir resimler dizisi olmasıdır. Bu sihirli lamba içinde bütün resimler ayrıcalıklıdır.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 Hiç değilse ilk bakışta. Çünkü düşünce yöntemleri başka durumlarda olduğu gibi bu durumda da bir tin bilimsel, öteki metafizik iki ayrı yüze bürünürler. Bunun için iki gerçek saklarlar. Amaçlılık yönelimi gerçeği açıklayacak yerde tüketecek bir tin bilimsel tutumu belirleyeceğini ileri sürdüğüne göre gerçekten de hiçbir şey onu uyumsuz düşünceden ayırmaz. Aşkınlaştıramayacağı şeyin sayımını yapmak amacını güder. Düşüncenin her türlü bir birlik ilkesini, ilkesi yokluğunda, deneyin bütün görünüşlerini betimlemekte de sevinç bulabileceğini söyler yalnızca. O zaman bu görünüşlerden her biri için söz konusu olan gerçek, tin bilimsel düzeydedir. Gerçeğin sunabileceği ilginçliğe tanıklık eder yalnız.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 Amaçlamacı tutumda sezilen de alçak gönüllülükten güvene, kesinliğe doğru bu sağlanıştır. Olgucu düşüncenin bu balkıması ise uyumsuz uslamayı her şeyden daha iyi açıklayacaktır. Çünkü Hasır amaçlamanın gün ışığını çıkardığı zaman dışı özlerden de söz eder. Platon'u dinler gibi olur insan. Her şey bir tek şeyle değil, her şey bir şey.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 Her şeyi açıklayan tek bir fikir yok artık. Sonsuz sayıda nesneye anlam veren, sonsuz sayıda öz var. Dünya kımıltasızlaşıyor ama aydınlanıyor. Platon gerçekçiliği sezgisel oluyor ama yine de gerçekçilik olarak kalıyor. Kierkegaard tanrısına dalıyordu. Parmenides düşünceyi birin içine atıyordu. Ama burada düşünce soyut birçok tanrıcılığa atılıyor. Dahası var. Göz aldanmaları ve düşünmeler de bu zaman dışı özlerden fikirlerin yeni dünyasında Kent Horus'un ulamı kentinin kentlinin daha alçak ulamıyla el ele veriyor. Uyumsuz insan için dünyanın bütün yüzlerinin ayrıcalıklı olduklarını söyleyen bu bütünü letinsel kanıda bir acılık ve bir gerçeklik vardır.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 Ne olursa olsunlar, kendi kendinin tıpkısıdır. Akıl yengiye eriyor, gümürdüyor bu sesle. Bunu yatsı ama, uyumsuz dünyada onun kesinlemesinin ne anlamı olabilir? Bir meleğin ya da bir Tanrı'nın algısının benim için anlamı yok. Tanrısal aklın benim aklımı onayladığı bu geometrik yer benim için her zaman anlaşılmaz kalacak bir şey. Burada bir sıçrama buluyorum. Bu sıçrama soyut içinde yapılıyor diye unutmamak istediğim şeyin unutuluşu olmaktan geri kalacak değil ya. Hasır daha ileride, çekime bağlı bütün kitleler yok olsaydı, bununla çekim yasası yıkılmış olmayacaktı. Yalnızca, uygulamasız kalacaktı diye haykırdığı zaman, bir avuntu metafiziği karşısında bulunduğumu biliyorum. Düşüncenin, Açıklık yolundan ayrıldığı dönemici bulmak istediğim zamanda Husserl'ın tinsel varlık konusundaki uslamasını okumam yetiyor. Tinsel süreçlerin yasalarını tam olarak açık açık seyredebilseydik, tıpkı kuramsal, o, kuramsal doğa bilimlerinin temel yasaları gibi ölümsüz ve değişmez görüneceklerdi bize. Öyleyse hiçbir tinsel süreç olmasa bile bu yasalar ge geçerli olacaklardı. Tinsel varlık olmasa bile yasaları olacakmış. Bu durumda anlıyorum ki Hassel, tin bilimsel bir gerçeği akılsal bir kural yapmaya kalkıyor. İnsan aklının birleştirici gücünü yatsıdıktan sonra bu dolambaçlı yoldan ölümsüz akıla atlıyor.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 Somut aşkı değil, insan koşulunun anlamı değil burada bulduğum, somutu bile genelleştirerek kadar dizginlerini koparmış bir akılcılık. Düşünceyi alçalmış akıl ile yengin aklın birbirine karşı yollarından kendi kendini yatsımaya götüren bu görünüşteki aykırılığa şaşmak boşuna.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 Gerçekte hırsın da ne kadar güçlü olursa olsun bu durum bu kavramın ötekilerden daha az oynak olmasını gerektirmez. Akıl tümüyle insansı bir yüz taşır ama tanrısala yönelmesini de bilir. Onu ölümsüzlük iklimiyle uzaklaştırılması, uzaklaştırmasını ilk başaran Plotonyos'tan bu yana ilkelerin en tuhafını, en büyülüsünü, katılma ilkesini benimsemek üzere, ilkelerinin en değerlisini, yani çelişkiye sırt çevirmesini öğrendi. Düşüncenin bir aracıdır, düşüncenin kendisi değil. Bir insanın düşüncesi, her şeyden önce özlemedir. Akıl, Platonius'un hüznünü yatıştırmasını başardığı gibi,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 Uyumsuz insan gerçek akılsal dayanaklarını işte bu çetin yolun sonunda tanır. Derin isteğiyle o zaman önüne sürüleni karşılaştırınca, karşılaştırınca birdenbire başka yöne dönmek üzere olduğunu sezinler. Husserl'ın evreninde dünya durulur, İnsanın yüreğine oturan bu içli dışlılık isteği gereksiz kalır.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 Arzulayan tinsel varlıkla umut kırıklığına uğratan dünya arasındaki kopuştur. Birlik özlemidir. Bu dağınık evrenle onları birbirine bağlayan çelişkidir. Kierkegaard özlemimi yok ediyor. Hustle bu evreni bir yerde topluyor. Benim beklediğim bu değildi. Bu, parça, bu parçalanmaları yaşamak ve düşünmek, benimsemek mi? Yoksa yatsımak mı gerektiğini bilmek söz konusuydu apaçığı maskelemek, denklemin terimlerinden birini yatsıyarak uyumsuzu silmek söz konusu olamaz. Bununla yaşanabilir mi? Yoksa mantık bundan dolayı ölmeyi mi buyurur? Bunu bilmek gerekir. Felsefesel intihara ilgilenmiyorum. Kısaca intihara ilgileniyorum. Yalnız onu içindeki coşkunluklardan arıtmak,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 ama tarihin ilgisiz görünümlerinde güçsüzün yeri varsa güçsüzlük şimdi ne istediğini bildiğimiz uslamada bulamaz bu yeri.